Ti ho chiamato per dirti che piscop più niente non ci la piscù Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Emanuel'den Ita Love parçasıyla açtık. Haftanın yeni filmlerinden Dogman'dan geldi. Evet, bu haftada her zaman olduğu gibi vizyona yeni giren filmlerimizi tanıtacağız sizlere öncelikle. Ama ondan da önce iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası... 212 alan kodu 343 40 40 sinefil programın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Yanis Yannis'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet Melis'in de söylediği gibi bu hafta tanıtacağımız ilk film Dogman. Ünlü İtalyan yönetmen Matteo Garone'nin yönettiği bu filmde açılışını kanda yapan filmlerden biriydi değil mi bu sene? Evet, Kanda hatta en iyi erkek oyuncu ve e, Palmiye Köpeği ödüllerini aldı. Filmdeki köpekler. E, en iyi erkek oyuncu yalan Marcello Fonte, ona eşlik edenler Eduardo Pesce, Nunziatella e ve Adamo Dionisi. E, Oscarlarda da İtalya'nın adaya adayıydı ancak son beşe kalamadı. Avrupa Film Ödülleri'nde de. ...en iyi erkek oyuncuyu aldı. Ayrıca en iyi kostüm ile saç ve makyajda kazandı. Garone, Gomorra'dan beri... ...çok adına duyduğumuz bir yönetmen... ...yeni yeni İtalyan gerçekçi sineması... ...hatta artık üçüncü yeni diyebileceğimiz şeyde... ...jenerasyonda... Burada da kendi halinde sıradan böyle ufak tefek mütevazi iyi bir baba olmaya çabalayan ama karısından da ayrılmış kızını çok da göremiyor Marcello. Tam böyle kendi halinde yaşarken çocukluk arkadaşı ve mahallenin kaba dayısı Simone eski boksör hapisten çıkıyor. Ve bir zorba olarak hayatlarının ortasına çöküyor. Evet evet. Ee, filmde tabii çok büyük bir rolü olan da aynı zamanda köpekler de var. Dogmen adını da oradan alıyor. Ee, köpek kuaförlüğü yaptığı için bol bol e, onun iş yerinde o köpekleri de görüyoruz. Onlar da e, bir nevi karakterler olarak yer alıyorlar. Ancak gerçek bir hikayeden yola çıkılarak da yazılmış olduğunu belirtelim. Gerçek hikaye demişken bir de tarihi filmimiz var bu hafta. Mary of Scots, ee, bu da e, Josie Rourke'un yönettiği filmde o ünlü e, İskoçyalı kraliçe Mary'nin hikayesi. 16 yaşında evlenerek Fransa kraliçesi oluyor. Ancak kocasını e, kısa bir süre içerisinde kaybedince ülkesine, memleketine, İskoçya'ya tahtını e, geri almak üzere e, dönüyor. Ancak bu arada İngiltere kraliçesi olan kuzeni Elizabeth ile aralarındaki o amansız rekabet ee, zaten çok sayıda kitaba filme hani e, pek çok esere konu oldu bugüne kadar e, bu sefer daha yeni bir versiyonuyla karşımızda başrollerinde e, şey e, İskoçya kraliçesi Mary'i Sir Shiron'un canlandırıyor Elizabeth rolünde ise son dönemde ismini çok sıkça duyduğumuz Margot Robbie yer alıyor. Onlara e, yan rollerde Guy Pearce, David Tennant Jack Laudan gibi isimler eşlik ediyor. Senaryoda ise Beau Williman'ın adını görüyoruz. ki Kendisini e, son dönemde House of Cards dizisinin de yaratıcı kalemi olarak tanıyoruz. Evet bu e, aslında üzerlerine yazılmış pek çok kitaptan biri olan Queen of Scots, The True Life of Mary Stewart kitabından, John biyografisinden yola çıkılarak yapılmış. Bu iki kuzen, e, bir sevgi ve nefret ilişkisi, iki, aynı adada iki kraliçe, iki kadın e, 1500'lerde e, ülkenin en üst noktasında e, zaten hani dediğin gibi çok merak çeken bir hikaye. Ee, ama e, bu kitabın farklı yanı bu iki karakterin bir noktada buluşmuş olduklarını iddia ediyor. Ee, tarihte, resmi tarihte böyle bir şey yok. Ancak e, kitabın yazarı Jongai'ın iddiası böyle bir takım e, dokümanlar... Buna dair olduğu ee, ama dediğim gibi pek daha önce yazılmış bir şey değil bu. Ama tabii ki sinemaya uyarlaması e, çekici bir şey çünkü çok da güçlü bir sahne yaratıyor. Ramatik efekt. Evet yaratıyor. tam o şeydi ee, Benim için filmin e, bir problemi biraz uzatıyor olması. Bir yandan... E, 124 dakika film. Evet evet. Çok evet uzun bir dönemi ele alıyor Mary 18 yaşında İskoçya'ya geri dönüyor ve e, en sonunda tutsak edilene kadar çünkü hayatının uzun bir bölümünde ikinci yarısında aslında tutsak olarak geçiriyor ve en sonunda da e, kafası kesiliyor. Film zaten onunla başlıyor idam sahnesiyle başlayıp 18 yaşına dönüyoruz. E, yani, evet çok olay var. Ama bir yandan da bu kadar olaya rağmen film biraz sarkıyor. Ve e, hem bir yandan fazlasıyla eski usul tarihi drama... ...ama bir yandan da günümüzün bazı endişelerini... E, ...kimlik politikalarını oraya e, empoze etmeye çalışınca... ...tam da işlemiyor. 1500'lerde böyle bir dertleri yoktu dedirtiyordu bana çeşitli noktalarda. E, özellikle... E, Tabii ki cinsiyet kavgalarında e, tabii ki hani filmin e, konu edindiği bazı şeyler e, gerçekten gelen şeyler ama biraz fazla günümüzden bakıyor ama onu eski usul yapmaya çalışıyor. Yani filmin diliyle oynayıp başka bir şey yapmıyor oradan e, ama o... Eski usul tarihi dramayı da aslında e, görselliğini çok başarılı bir şekilde yapıyor. Zaten Oscar'larda da en iyi kostüm ve e, saç ile makyaja aday. E, Baftalarda da aday. Baftalarda ayrıca Margot Robbie e, en iyi yardımcı kadın oyuncu rolünde de e, aday. Film ilk çıkarken böyle bir Oscar yemi diye bir terim vardır Oscar Bates Tam öyle konuşuluyordu özellikle kadın oyuncuları için. O olmadı. Çok şaşırtıcı da değil bu sene özellikle de kadın oyuncularda çok güçlü adaylar var ve e, The Favorite gibi başka bir saray entrikaları ve daha yaratıcı bir saray entrikası filmi olunca e, İskoçya Kraliçesi Mary biraz yanda kalıyor. Bir de şöyle bir şey var tamam Margot Robbie'ye çok makyaj yapılmış ve e, mümkün olduğunca kendisine benzemiyor. Ama kadın o kadar güzel ki hani burada iki karakter var. Kuzeyli, Mary uzun boylu ve güzel ve çekici ve bununla tanınıyor. Ve bununla Elizabeth üzerinde de bir e, baskı oluşuyor gibi bir hikaye varken kafamızın gerisinde ve film de bunun altını çiziyor birkaç defa. E, tamam, Sirşi Ronan da hoş bir kadın ama Margot Robbie'yi bilirken seyirci olarak onu Elizabeth olarak kabullenip Sirşi Ronan'ı Mary yapmak... E, bir hayli zorlayıcı geldi bana. Sevişi iyi oynuyor her zamanki gibi ama e, senaryo oyununda onu zorladığı bazı yerler var. Hakikaten e, suratında böyle bir şimdi bunu mu demem lazım ifadesi sezdim gibi geldi. Ama yine de tarihi film sevenlere e, çok da hayal kırıklığı olmayacaktır diye düşünüyorum. İskoç kraliçesi Mary. O zaman şimdi hemen bir müzik arası verelim ve İskoçya kraliçesi Mary'nin müziklerinden bir parça dinleyelim. Max Richter bestelemiş filmin orijinal müziklerini dinleyeceğimiz parça My Crown. Max Richter bestesi dinledik. Mike Crown haftanın yeni filmlerinden Mary Queen of Scots, İskoçya kraliçesi Mary filmindeydi. Ee, bu hafta dört filmimiz var sadece. Mary'i tanıttık, Dogman'ı tanıttık. İki tane daha var. Ee, biri bir korku filmi, diğeri haftanın yerli filmi. Zaten o yerli filmi nedeniyle de bu hafta biraz çekingen davranmış dağıtımcılar. Ee, korku filmimizden başlayalım. Escape Room, Ölümcül Labirent. Evet Escape Room'u Adam Robital yönetmiş. Başrollerinde Deborah Ann Wall, Taylor Russell, Tyler Labine, Logan Miller yer alıyorlar. Kendilerini hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulan birbirini tanımayan 6 farklı insanın hikayesini. Anlatıyor ee, biraz böyle hani küp vesaire gibi bir mekanda kapalı kalıp evet, küpü şeyleri çözerek Küp çok hatırlattı bana evet. ee, hayatta kalma mücadelesi der ki, hani bizim sizin gibi değil böyle hakikaten oda fırına dönüyor yok oradan bıçaklar fırlıyor falan gibi hayatta kalma mücadelesi işte dediğimiz gibi biraz küp hatırlatması var bu kaçış odaları e, oyunlarının biraz ekstrem bir versiyonu Evet onun dışında bu hafta biten de yerli yapımımız var. O da bir BKM yapımı olan ve vizyona ne zaman girecek diye de bir süredir beklediğimiz aslında yılbaşı e, bir Ocak tarihine bekliyorduk. Ama bu e, malum e, Mars'la olan e, çekişmelerden sonra e, birazcık röterli de olsa bugün itibariyle vizyonda organize işler sazan sarmalı. Filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan. Ona Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan gibi kalabalık ve iddialı bir kadro eşlik ediyor. O diğer rollerde de yine BKM'den tanıdığımız diğer oyuncular devam ediyor. Ee, organize işlerin ilki bu bir devam filmi tabii onu da söyleyelim. 12 yıl geçmiş aradan biz ilk organize işleri izleyelim. Ee, o da dönemi için beğenilen e, komedi filmlerinden biri. Helikopter çekimlerini İstanbul'un e, baş özelliği ya da baş belası haline getiren film aynı zamanda ee, Burada da gene bol miktarda turistik çekimler var O konuda e, eksik kalmamışlar sanıyorum Asım Noyan karakteri Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı e, O zaman da organize işler e, peşinde bir abimizdi. 12 yıl sonra artık kızı büyümüş ve dolandırılmış. Dolandırıcılar kralının bizzat kızının dolandırılması tabii pek çok olaya yol açıyor. Ee, çünkü Nazlı bir taraftan babasını, babasının bu hayatı terk etmesini istiyor. Ee, artık e, illegal yasadışı işlerle uğraşmamasını istiyor. Ama, Nazlı da nişandı bir, bir yandan. Evet ama e, hem... E, Kızını dolandıranların peşine düşüyor ee, Asım Doyan. Ee, bir taraftan da tabii kendi repütasyonu da koruması gerekiyor. Evet e, bu senenin tartışılan filmlerinden biri oldu. Daha gösterime girmeden bütün bu kavgalar ve yasa e, tartışmaları sonunda. Bu hafta vizyonda e, sinemaların çoğunu da domine edecek muhtemelen. 121 dakika yine biz ikimiz de henüz filmi izleyemedik ama... Eğer ilk organize işler gibiyse bir 20 dakikasını keseriz herhalde diye düşünüyorum. E, bu arada e, Fragman'ı izleyebildik sadece ikimizde. Ben Fragman'da e, gerçekten en çok güldüğüm oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu altını çizmek istiyorum Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Bu, orada da e, şey yin halısını hissettiğimi söyleyebilirim. Televizyonda çok büyük bir yıldız olmasına sebep olmuş olan dizi. E, kuzey Güney'deki Kuzey tiplemesinin daha mizahi ...bir versiyonu diyebiliriz. Yani oradan da feyz aldığını... Ee, ...ve kendi kendiyle de... E, ...dalga geçmekten çekinmeyen... ...güzel bir oyunculuk sergilemiş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi o zaman Escape Room'da kullanılan... ...bir klasik parçayla devam edelim. Petula Clark'tan geliyor. Downtown.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 Can't forget all your troubles forget all your cares so go down down where all the lights are bright Julia Clark'tan dinledik. Downtown haftanın yeni filmlerinden Ölümcül Labirent Escape Room'da kullanılan klasik bir parçaydı. 94.9 açık radyoda sinefil devam ediyor. Evet bu hafta sadece 4 yeni film gösterime giriyor dedik ama tabii ki alternatif gösterimlerde devam ediyor. Ee, bu hafta Pera Müzesi'nde yeni bir program başlayacak Zaman Dilimleri. Adında 6 Şubat'ta Başlayacak 17 Mart'a kadar sürecek ee, Ve e, Zaman değişmeli sergisine Paralel bir gösterim bu Bir ee, Şöyle tanımlanmış, ''Kendi gerçekliğini yaşayabilmek için doğru zamanı bekleyenlerin, içinde yaşadığı zamanın doğrularını isyan edenlerin, dünyanın başka bir yerinde aynı anda neler yaşandığını merak edenlerin, bir günün 24 saat sürüyor oluşuna meydan okuyanların ve zamanın iyileştiriciliğine inananların hikayelerine ışık tutuyor.'' Önümüzdeki hafta e, tam da zamanla en oynayan filmlerden biri belki çarşamba akşama 6 Şubat'ta program e, saat 7'de e, Alan Röne'nin Unutulmaz filmi geçen yıl Marien Batta ile başlayacak. E, Cuma günü de Safti Kardeşler'in e, filmi Soygun ve Cem Dünyada Bir Gecesi ile e, devam edecek. Gelecek hafta başlıyor. E, zaten vakti geldikçe tekrar gösterimleri hatırlatırız. Bir başka... E şey programı ise gösterim programı ise Aksanatta'dan geliyor. Aksanatta e, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Hint Sineması Günleri düzenliyor. 7-27 Şubat tarihleri arasında 5 e, film gösterilecek bu kapsamda Aksanatta ilk gösterim 7 Şubat akşamı perşembe akşamı saat 19'da Queen Kreliçi filmi ee, ondan sonrasında 12'sinde yine Salı akşamı Salı akşamları devam edecek ee, Berlin'in Barfisi. 21 Şubat'ta Türkçe konuşul, Hint pardon Hintçe konuşulan ortam Hindi Medium. E, filmin adı 26 Şubat'ta gösterilecek son film ise Kahani Hikaye. Bir başka e, gösterim ise başka sinemadan geliyor. E, başka sinemanın programı zaten e, daha farklı ama. Lantimos'un Oscar adaylıkları şerefine bir e, Lantimos seçkisi gösteriyor başka sinema önümüzdeki hafta. Bugün başlıyor, 7 Şubat'a kadar sürecek. E, her gün Beyoğlu sinemasında saat 7'de, Kadıköy sinemasındaysa saat 4.45'de olacak e, bu gösterimler. Gösterilecek filmleri e, Köpek Dişi, Kutsal Giyin Ölümü, The Killing of a Sacred Deer... The Lobster yani aslında Alpler dışında normal gösterime giren bütün filmleri karşımızda olacak. Başka sinemada Lanthimos sevenlere duyurulur. Evet bu alternatif gösterimleri de anlattıktan sonra artık dolu dizgin devam eden ödül töreni haberlerimize geçelim istiyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Screen Actors Guild Oyuncular Sendikası Oyuncular Birliği'nin ödülleri verildi. Sag Awards olarak da bilinen ee, ve Black Panther e, filmi de önde gelen ödüllerin bir kısmını aldım. Şimdi bunun için bir müzik arası verelim ve Black Panther filminden. Aynı zamanda bu sene Oscar'larda da orijinal şarkı kategorisinde aday olan şarkıyı dinleyelim. Kendrick Lamar ve S.E.A'dan geliyor All The Stars. Kendrick Lamar ve SCA'den dinledik All the Stars, Black Panther filminin şarkısıydı. Aynı zamanda bu senin Oscar adaylarından biri şarkı. Ee, çalma nedenimiz ise hem Oscar'lardaki adaylığı hem de e, Black Panther'ın geçtiğimiz hafta verilen SAG ödüllerinde yani Oyuncular Birliği ödüllerinde aldığı ödüller e, toplu e, kadro ...ödülünü aldı ki bu sergilerde... ...en iyi film ödülüne eşit... Ee, ...ve en iyi dublör ekibi... ...ödülünü de aldı. Ee, hem gerçek oyuncular... ...hem tehlikeli hareketleri yapan oyuncular için. Evet. E, serg ödülleri aslında ilgi çekici çünkü... ...akademinin de... ...en büyük kolu... ...oyuncular. O yüzden her zaman biraz... ...akademinin de nereye meyledebileceğini... ...gösterdiği düşünülür. Ee, bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu çünkü daha önceki ödüllerle e, biraz uyuyor. İstemediğimiz yerlerde uyuyor açıkçası. O yüzden biz e, Yeşim'le ben de çok mutlu değiliz bu sonuçlardan. <gülüyor> yani diyoruz Rami Malek hakikaten en iyi erkek oyuncu Oscar'ını mı alacak bu sene e, Freddie Mercury'nin dişleriyle? Yani gerçekten bu şaşırtıcı bir sonuç hani... Film de çok tartışıldı tabii sonrasında niteliği açısından. Biraz şey ortada kalmış böyle yetim öksüz bir film. Evet yönetmen adı asla geçmiyor çünkü yönetmeni kovuldu filmin ortasında. Her ne kadar yönetmen ödüller aldıkça teşekkürler ilan etse de kimse ona teşekkür etmiyor karşılığında. Onun ötesinde hani anlatısı itibariyle de o kadar konvansiyonel bir film ki hani o açıdan da Pek çok insanın heyecanla beklediği bir filmdi. Ee, filmden hala heyecanla çıkan çok sayıda ben izleyici duyuyorum. Ee, evet ama o daha çok Freddie Mercury aşkından aşkında. gelen evet. bir şey. O müzikleri, o, o hikayeleri tekrar ziyaret edebilme. Halbuki hani filmde kendisi de iyi olsaydı iki kuş bir taşla olurdu. Bir de bence şöyle bir şey de olmuş olabilir. Freddie Mercury gibi kadar kendi nevi şahsına münhasır, bu kadar farklı bir film e, e, Aurası olan bir aslında çok büyük bir sanatçı hani sahnede devleşen hem şeyiyle performansıyla hem sesiyle e, hakikaten hayranı olursunuz olmazsınız hakkını vermek lazım. E, çok önemli bir rock şarkıcısı müzisyeni e, ve bu tarz insanları beyaz perdeye aktarırken ya da televizyona aktarırken insan bir çekiniyor ya da izlerken bile çekiniyor ya orijinaline hakkını veremezse diye. Hani Rami Mayrek benim anladığım kadarıyla kimseyi fazla rahatsız etmedi. Bence bu e, Freddie Mercury haliyle kimseyi fazla rahatsız etmeme ödülü. Evet bu sene hatta geçen gün e, Twitter'da biri yazmıştı. E, Oscar adayı erkek oyuncular arasında Bradley Cooper'ı nasıl değerlendireceğiz? Öbürlerinde bakıyoruz orijinaline ne kadar benzemiş, olmuş olmamış diyoruz. Orijinal karakter o kadar hakikaten azaldı ki beş karakterden bir tanesi... Uydurma bir karakter. Biri hatta önermiş hani komedi, müzikal veya erkek kadın olarak değil gerçek karakter uydurma karakter olarak mı ayırsak artık oyunculukları diye. Burada da öyle bir durum var ki yine gerçek bir karakteri canlandıran e, Meher Şala Ali yine çok düz bir film yine çok tartışılan bir film Green Book Yeşil Rehber ile. O da benim için her ne kadar Mahershal Ali'yi oyuncu olarak beğensem de yine hayal kırıklığına uğratıcı bir tercih. Burada sürpriz kazanan zannediyorum en iyi yardımcı kadın oyuncu performansıyla Emily Blunt oldu. A Quiet Place ile. Evet, e, Quiet Place bu sene Oscar'larda da acaba geçen sanki Get Out gibi biraz korku filmi olarak sıyrılır mı aradan deniyordu. O olmadı ama sergilerde ödülünü aldı. En iyi kadın oyuncunun Glenn Close'a gitmesi ise The Wife ile çok sürpriz değil. E, ama bakalım Oscar'lardaki e, Glenn Close ve Olivia Colman e, çekişmesinde İbren'in biraz Glenn Close'a dönmüş olabileceğini de gösteriyor bize. Orada senin daha önce de bahsetmiş olduğun gibi 7 adaylık ve gelmeyen ödülün de muhtemelen payı olabilir. E, Oscar'lara defalarca aday olup alamamak da e, bir anlamda e, önemli bir motivasyon olabiliyor. Kısaca televizyon ödüllerini de söyleyelim. E, Drama'da en iyi ekip yani en iyi e, drama dizisi This Is Us, komedide ise The Marvelous Mrs. Maisel. Orada bir e, şey yok, e, sürpriz yok. The Marvelous Mrs. Maisel'dan aynı zamanda uh, Rachel Brosnahan uh, en iyi uh, kadın oyuncu bir komedi dizisinde. Bir komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu ise babasını canlandıran Tony Shalhoub oldu. Dramalar ise en iyi erkek oyuncu Ozark ile Jason Bateman. En iyi kadın oyuncu da Killing Eve ile Sandra Oh. Uh, en iyi uh, kadın oyuncu bir drama uh, ...televizyon filmi ya da... ...sınırlı dizide ise... ...yine Escape at Donna Mora ile Patricia Arquette oldu. Evet daha Altın önceki kürelerdeki bütün... Gibi. ...altın kürelerden beri de... E, ...arada... E, ...başka ödüller de aldı daha Amy ufaklardan. Amy nerede diyoruz ama... ...ona hep diyoruz... E, Bakalım daha kaç sene Oscar'larda da demeye <gülüyor> devam edeceğiz. Erkek oyuncudaysa zaten bütün ödülleri bu sene alan Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace ile yine aldı Oyuncular Birliği'nde de bu ödülü. Evet burada e, dublörler e, grubunda ise Gladys'i ödülü aldı. Evet bunlar tabii en iyilere verilen ödüller bir de geçen hafta vakit kalmadığı için paylaşamadığımız Oscar adaylıklarından bir gün önce duyurulan ve Oscar'lardan da bir gün önce verilecek olan e, Razzies Altın Ahududu adaylıklarından da bahsedelim. Onlar da yılın en kötü filmlerine veriliyor. E, arada daha eğlenceli kategoriler de olabiliyor orada e, en kötü ikili falan gibi. Evet. Neyse ki her filmi görmek durumunda olamadığımız için ve e, herhalde bir şekilde iyi seçtiğimiz için benim görmediğim filmler hep. Bizde gösterme girmedi diyemeyeceğim bir kısmı girdi hakikaten. E, çoğu girdi hatta. E, ama çok kötü eleştiriler de aldılar. Bu arada bazıları da çok iyi oyuncular ama e, o performansları çok kötü bulundu. Bizde de zaten e, altın Kestanelerde verilen e, tehlike çanları ödülü vardır. Normalde iyi olan ama ne yapıyorsunuz siz dedirden e, öyle e, insanlar var aralarında. En en kötü filmde e, Gotti var, bizde o gösterilmedi. The Happy Time Murders bu e, Muppet filmiydi bu seneki. Holmes and Watson e, en kötü eleştirilen Sherlock Holmes filmlerinden biri olmuş olabilir. Ee, o da bizde girmedi henüz en azından. Robin Hood ve Winchester bu son ikisi girdi. En kötü kadın oyuncularda ise Peppermint ile Jennifer Garner, London Fields ile Amber Heard, The Happy Time Murders ve Life of the Party ile Melissa McCarthy iki filmle beraber. Ama bir filmle de Oscar adıyor o evet. yüzden dengeleniyor. <gülüyor> ee, Winchester ile Helen Mirren. Ee, ve The Clapper ile Amanda Seyfried e, adaylar. Helen Mirren'ı burada görmek hiç aklımın bundan geçmezdi. <gülüyor> evet Melissa McCarthy de öyle. Amber Heard bu arada benim başka duyduğum filmlerde de hani e, o kötülüğe katkıda bulunuyor anladığım kadarıyla. E, tek film olmayabilirmiş. En kötü erkek oyuncu sesiyle e, destek verdiği Sherlock Holmes ile Johnny Depp. Holmes and Watson e, Will Ferrell. Gotti de John Travolta. <gülüyor> <gülüyor> Death of a Nation ve Fahrenheit 11.9 belgesellerinde kendisi olarak görünen Donald Trump ve Death Wish ile Bruce Willis. En kötü yardımcı erkek oyuncu Robin Hood ile Jamie Foxx, Show Dogs ile burada sadece seslendirmesiyle ile Ludacris, The Happy Time Murders ile Joel McHale... Holmes and Watson ile uh, Will Ferley yalnız bırakmayan John C. Reilly, Jurassic World Fallen Kingdom ile Justice Smith. En kötü e, yardımcı kadın oyuncu e, Fifty Shades Freed ile Marsha Gay Harden, Goethe ile Kelly Preston, Slenderman ile Jess Sinclair ve Fahrenheit 11.9'dan iki isim var. Yine belgeselden kendileri olarak Kellyanne Conway ve Melania Trump. Çok zor bu kategori, çok zor. <gülüyor> Kime oy versek? Ee, işte bir yandan daha farklı kategoriler de var demiştik. Ee, en kötü ikili olarak The Happy Time Murders'da herhangi iki e, oyuncu veya e, kukla seçilmiş. Ee, Sherlock Holmes'da e, Johnny Depp ve kaybolmakta olan e, kariyeri. Holmes ve Watson'da ikisi de aday olmuş olan Will Ferrell ve e, John C. Reilly ki ikisi de gayet iyi oyuncular bu arada. E, Gotti'de Kelly Preston ve John Travolta ve e, Death of a Nation ve Fair Night 11.9 ile <gülüyor> Donald Trump ve kendi e, self-perpetuating pettiness diye e, tanımlamışlar. Kendini tekrar üreten o zavallılığı. Gibi çevirebiliriz. Ee, neyse Amerikan Başkanı'na hakaret sayılıyor mu bu bilmiyorum. Sadece zavallı değil, insanın hani böyle acımasız bir zavallılık, böyle çirkin bir zavallılık o. Pöty olmak. Sakillik, Sakillik bir yandan. Evet. evet. Ee, en kötü remake, ripoff ya da devam serisi e, filmleri olarak baktığımızda e, That of a Nation. Bu Hillary's America'nın bir e, yeniden yapımı. Bunlar aslında tam yeniden yapımı değil de Deneşti işte Susan'ın tekrar tekrar işte ısıtıp e, ısıtıp ısıtıp ısıtıp sunduğu bir takım komplo teorilerini de barındıran bol bağırılan belgesel pek diyemeyeceğimiz aslında e, propaganda filmleri. Death Wish var. Holmes and Watson var. Robin Hood var. Bir de Joe's'dan araklama The Mag filmi. Var. o biraz haksızlık geldi bana demek zaten daha fazla bir şey olduğunu iddia etmiyor çünkü en kötü yönetmen Holmes and Watson ile Ethan Cohen o Ethan e, Cohen değil evet burada bir has var Halsi Cohen var. içinde Got ile Kevin Connolly, Fifty Shades Freed ile James Foley The Happy Time Murders ile Brian Hansen e, ve Winchester'la la Spirit kardeşler en kötü senaryo ise Death of a Nation, Dineş'te ee, Suza ve Bruce Jolie'nin beraber yazdım Fifty Shades ile Nile Leonard e, senaryoyu yazmış E.L. James'in romanından uyarlama Gotti ile yazan Leo Rossi ve Lem Dobbs The Happy Time Murders'in senaryosunda Todd Berger'ın imzası var hikayeyi Berger ve D. Austin Robinson e, yazmışlar son olarak Winchester filmiyle Tom Vaughn ve Spearing Brothers. Evet bunlar da yılın en kötüleri kaçırdıysanız kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Meraktan görürseniz de uyarmadı demeyin. Şimdi bu kadar ödül konuştuktan ve Rami Malek'i de tartıştıktan sonra bari bir Queen parçası çalalım size dedik. E, filmde de videosu e, geçen ve Queen'in unutulmaz müzik videolarından I Want To Break Free. Queen'den dinledik I Want To Break Free. 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan SAG Awards'da e, Rami Malek en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Freddie Mercury'i canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle. Önümüzdeki dönemde de başka ödüller de olacakmış gibi görünüyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet, geçtiğimiz haftanın haberlerinden biri... E, Özellikle e, avangar sinema sevenler için üzücü bir haberdi. Jonas Mekas hayatını kaybetti. E, 96 yaşında. E, Litvanya'da doğup 22 yaşında Amerika'ya e, taşınan bu sanatçı diyeceğim artık yönetmen. Ama onun çok ötesinde aynı zamanda arşivci, aynı zamanda girişimci. E, hem... ...yaptığı avangard filmlerle tanınan hem... ...Eğitmen. Eğitmen, evet. New York'ta kurduğu çeşitli kooperatifler, sinemalar... ...yani New York'taki avangard sinema çevresini de neredeyse oluşturan kişi olarak anılır hep. Ve de tabii özellikle de essay film, deneme film alanında bireysel filmler... Ee, ...yapmak da öncü isimlerden biriydi. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ee, bu süreçte arkasından yazılan çok hoş e, anma yazılarını okurken... ...şöyle bir anekdotada denk geldim. Ee, John ve Bey Yokono New York'a ilk taşınmak için geldiklerinde... işte ...havaalanında uçaktan ilk indiklerinde aradıkları ilk insan Yokas Jonas Mekas oluyor mesela. Ve yok onun sorduğu ilk şey ise akşamı da geç bir vakti. Kendisi çoktan yatmış o esnada. Şimdi geldik biz John espresso içmek istiyor. Bu saatte New York'ta nerede iyi bir espresso bulabiliriz diye aradığı kişinin Mekas olması. Evet ve yani son senelerine kadar da çalışmaya devam etti. Kısa filmler üretti. İnterneti kullandı. Bunun için o yüzden aslında... Ve ee, üzülmekten çok kutlanacak bir hayat 96 yıl dolu dolu ee, ve bir e, parçayla veda edelim istiyoruz biz kendisine. İlk filminden e, biraz zamanda bir yolculuk yapıp 1961 senesinde çektiği Guns of Trees'de e, oyuncuların seslendirdiği bir parçayı dinliyoruz şimdi Let Us Drink Then. Let it rain! Let it come down! Let it rain and fall! Let it rain, let it rain on the harbor and the trees and the city. I, I, I how it rains. Probably be the last pure rain. The next rain will be full of strontium. Chessman dies in the gas chamber. An atomic missile explodes in New Jersey. Eighty percent of the budget is spent for war industry. Nixon is running, Nixon is running for president. I gave my love a this is gonna happen, baby. Let us drink to this beautiful, I beautiful atom bomb. Stop it. Stop it, Benny. I can't stand it no. Let us drink, then, this flower of the class Let us drink. I can't stand it And I gave my love, baby, with no cry. How oh, can there be a cherry that has no song? How oh, can there be a chicken that has no song? Who heard a story with How can there be... Evet, Jonas Mekas'ın ilk filmi Guns of Trees'deki oyunculardan geldi. Let Us Drink Then. Jonas Mekas 96 yaşında hayata veda etti. Geçtiğimiz hafta biz de ona veda etmiş olduk. Programın da sonuna geliyoruz son minik bir haberle e, bitirelim e, Peter Jackson yeni bir Beatles belgeseli yapacak ama pek yeni sayılmaz Evet e, kendisi kurmacadan böyle yavaşça belgesele doğru ilerliyor gibi e, bir birinci dünya savaşı belgeseli yaptı They Shall Not Grow Old çok beğenildi ee, On üzerine bu sefer ikinci bir arşivlerdenki o filmin özelliği de tamamen arşiv e, fotocını, o çekilmiş görüntüleri alıp onları yeniden işlemesi e, ve çok bambaşka bir gerçeklik üretmesiydi. Renklendir Renklendirip seslendirerek e, birinci Dünya Savaşı'nı hiç görmediğimiz gibi e, gösteriyor. Bizlere ufak klipler var internette tavsiye ederiz. Şimdi ise elini e, zamanında Beatles'un Let It Be albümünün e, kayıtları esnasında çekilmiş olan 55 saatlik e, video arşivini atmış. Oradan bir belgesel çıkarmak üzere sözleşme imzalamış. Çok heyecan verici bir proje hem Beatles severler için hem Peter Jackson severler için. Evet o zaman biz de Let It Be ile veda edelim sizlere. The Beatles'dan. Bu haftaki destekçimiz Yannis Yovani Lise'de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me speaking words of wisdom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 When all the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be pardoned There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be oh, Let it be